Elhamdülillahi Rabbil hij rabbelde hem, ala rasulina wassalet, wassalet, ala ali wassalet, wassalet, wassalet, sadri wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, bid'at wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, Bidat'ın verdiği zararları birkaç seridir sürdürdüğümüz ve son olarak Abdullah İbni Mes'ud ve Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhüm e, arasında cereyan eden onların şahitlik ettiği ey zikir yapan bir topluluğun içinde bulundukları sapıklıkları haber verdiği Abdullah İbni Mes'ud'un tepkisi Abdullah İbni Mesud'un bunların bu bidatleri karşısında onlara ashab henüz hayatta iken diyerek aslında din alınacak mercinin ashab olduğunu ashabın anlayışının önemini vurguladığını ifade ettik. Ve yine birçok bidatçinin aynı o izafi bidat içerisine düşen bidatçilerin yaptığı gibi ye ya Ebe Abdurrahman Ey Abdurrahman'ın babası bizim gayemiz ancak hayırdı ve ancak Allah rızasıydı dediklerine ve yine bugün bidat işleyen bir kimseye sorulduğu zaman niçin bunu yapıyorsun Allah ve Resulünün emri bunun üzerinde yoktur ya da Aleyhisselatü Vesselam'in şu hadisini hatırlattığımız zaman ''Men ehdese fi emrina hada ma leysa minhu fe huvered'' kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey yaparsa o şey bidattir Yada da kullu in da kullu bid'atin dalale ve kullu finnar her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştir dediğiniz zaman hemen onun bizim niyetimiz gayemiz dinde bidat çıkarmak değildir bizim gayemiz dinde bir gediyi kapatmak değildir ya da dinin eksik olduğuna inandığımızdan bunu ihdat etmiş değiliz ancak ve ancak bizim gayemiz Allah subhanahu ve taala'nın rızasıdır Biz onun rızasını umarak bu tip zikirler yapıyoruz veya bu, bu bu tip tilavette bulunuyor, bu tip salavatlar getiriyor, bu tip gece ve günler ve geceler özel gün ve geceler tayin ediyoruz, bunları kutluyoruz vesaire vesaire dediklerini görürsünüz ve buna delil olarak da in amalu bin hadisini, ey ameller niyetlere göredir hadisini öne sürdüklerini görürsünüz. Tabi bunu işlerken yine Abdullah İbni Mes'ud e, radıyallahu anh ile ilgili o, e, söz konusu eserden bahsederek bu hadise, bu hadisi öne sürenlere cevap vermeye gayret edeceğiz. Bu önemli mesele hakkındaki sahih görüşe göre Resulullah amelle niyetlere, ameller niyetlere göredir sözü, ibadetlerin üzerinde kaim olduğu iki asıldan birini beyan etmek üzere, gelmştir. Bu da amelde ihlas ve batında dürüstlük göstererek, batında dürüstlük göstererek Allah'tan başkası için yapılmamasıdır. Yani bir amelin makbul olması için önemli olan iki esas vardır. Bu esaslardan bir tanesi işin batını yönünü, yani kalbi yönü olan ihlas. İkinci yönü ise Kur'an ve sünnete uygun olmasıdır. Kur'an ve sünnete muvaffakat etmesidir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani kulluğun iki esası önemli esası birisi ihlas Allah Azze ve Celle Beyine suresinde وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Onlar ancak dini halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı diyerek a.s.in de haber verdiği gibi ancak bir amelin makbul olması için ihlas şarttır. Yani bu iki esası niçin hatırlatıyoruz? Çünkü dediler ki innemel amelu bin niyet ameller niyetlere göredir. Ey işte hani hep örnek veririm ee, birileri efendime söyleyeyim çıkar Bektaşiler gibi oynar birileri Mevlana döner ve bunu yaparken de veya bir takım şeyler yaparken de derler ki bizim niyetimiz ancak Allah'ın rızasıdır. Halbuki Allahu celle sena ve selam muttefakun aleyh olan bir hadis-i şerifte buyuruyor ki men ahdasa fi amrina hada ma leysa minhu fehu Kim bizim dinimizde olmayan bir şey ihdâf ederse, ey ortaya çıkartırsa bu şey ondan Red Yine başka bir lafzında, Müslim'de kayıtlı bir hadis de Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Men amile amelen Ma leise aleyhi emrune Fahuveret Kim bir amel işlerse Ve işlediği bu amelde bizim bir emrimiz yoksa Bu amel ondan merduttur. Yani Kur'an ve sünnetin Onun üzerinde emri yoksa Bu merduttur. Ozaman. O zaman, Kul bütün amellerinde ve sözlerinde bu iki esasa dikkat etmesi gerekir. Buna göre usûlü, furuu, zahiri ve batınıyla dinin tamamı bu iki muazzam hadise dahildir. İnnel a'mâlu binniyyât. Ameller niyetlere göredir. Ey sen bir amel mi işleyeceksin o halde niyetini halis tut. Sen bir amel mi işleyeceksin O halde bu amelin Kur'an ve sünnete uygun olsun ya da Kur'an ve sünnetin onun üzerinde emri olsun. Yani bu uygun olsunu da tevil ediyorlar. Hani Kur'an ve sünnete uygun olsun dediğimiz zaman adam diyor ki ha işte bu diyor bir bidat-ı hasene cinsindendir. Dolayısıyla bir bidat uyduruyor veya uydurulmuş bir bidatı uyguluyor ve dolayısıyla diyor ki ne bu uygundur diyor. Bu uygundur diyor bu yaptığımız şey. Ey işte namazdan önce sesli bir şekilde dille niyet etmeyi örnek verelim ya da daha önce örnek verdiğimiz ezan duasını birinin sesli okuması diğerlerinin ona icabet etmesi veya namazdan sonra yapılan tesbihatlar ya da şek günü orucu veya bir sürü bidat ya da Recep ve Şaban namazları dediğimiz özellikle Recep Ee, ayı namazı diye uydurulan namazlar ve buna benzer daha birçok bid'at var İnşallah bu bidatlar yeri geldikçe biz bunları sıralayacağız ne olduklarını ameller niyetlere göredir hadisi batın amellerde bir ölçüdür bu işimizin üzerine hadisi de zahir ameller üzerine bir ölçüdür her ikisinde de maabuda ihlas rasule ittiba söz konusudur o halde diyor Bu iki hususta şuna dikkat etmek gerekir. Allah'a ibadet edeceksen ihlas ihlas ile eğer diyor bir amel de yapacaksan bu yapacağın amel de Resulü'nün sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ile senden makbul olacaktır. Her ikisi de zahir olsun batın olsun tüm söz ve ameller için şarttır. Yani bu hem gizli ameller için yani kalbin amelleri için öyledir hem görünen zahiri ameller için öyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e ittiba ederek amellerini ihlasla Allah için yapan kimsenin bu ameli makbuldur. Bu iki şarttan birini ya da her ikisini yerine getirmeyen kimsenin ameli ise merduttur. Yani bu iki şarttan birisi yok olursa bu iki esastan birisi yok olursa bu amel merduttur. Ey yapacağı amel üzerinde Kur'an ve sünnetin emri olacak, iki ihlasla olacak. Örnek verelim. Adam ihlasla namaz kılıyor. İhlasla bir namaz kılıyor. Ancak bu namaz Kur'an ve sünnet sünnete uygun değilse, Kur'an ve sünnetin koyduğu ölçülere uymuyorsa, yani rükusuyla, ölçüsüyle, rekat sayısıyla bütün rukunlarıyla vacipleriyle Kur'an ve sünnetin üzerinde emri yoksa bu şey merduttur ya da namaz kılıyor ölçüler uygun ancak uydurma bir namaz kılıyor yani ey recebayı namazı gibi ya da örnek kendi kendine bir namaz uyduruyor eve girdiği zaman iki rekat namaz kılmak gibi yani tahiyatil mescit gibi yani Allah ve Resulünün üzerinde emri olmadığı için bu şey merduttur ya da tam tersi ya da tam tersi ihlas ya da tam tersi ihlas inşallah ihlasla ilgili de örneğimizi vereceğiz ama ondan önce bu mana mülk suresi ikinci ayetini ikinci ayetini tefsir eden Fudayl İbni İyad Rahimahullah. Bununla ilgili şöyle diyor. Nedir Mülk Suresi'nin 2. ayeti? Ellezî khalakal al vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Allah hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Bu ayetle ilgili Fudayl İbni İyad şöyle diyor. En ihlaslı ve en doğru amel işleyeceğini denemek için amel ihlaslı olup doğru olmazsa kabul edilmez Fudaylı İbni İyad diyor ki eğer diyor amel ihlaslı olup doğru olmazsa kabul edilmez Ey sen diyor ihlaslısın ancak amelin Kur'an ve sünnete uymuyorsa kabul edilmez Doğru olup da ihlaslı yapılmamışsa yine kabul edilmez. Yaptığın amel doğru, ancak Kur'an ve Sünnet'e uymuyorsa, şey, e, e, ihlasla bunu yapmamışsan bu yine senden kabul olmaz. İhlasla yapılmış olması sadece Allah için yapılmış olmasıdır. Doğru yapılması ise Sünnet'e uygun olmasıdır. Dikkat ediniz, diyor ki, ihlastan kastımız sadece Allah için yapmak. Doğru yapmak ise doğru yapmaktan kastımız ise bu amelin Kur'an ve sünnete uygun olması. Örnek verelim. Örnek verelim. Mesela birisi ruku'u tam, secdesi tam bir namaz kılıyor. Kur'an ve sünnete uygun bir namaz kılıyor. Ancak bu kimse niyetinde ihlas yok, riya var gösteri için namaz kılıyor bir menfaat elde etmek için namaz kılıyor takdir edilmek için namaz kılıyor dolayısıyla onun bu niyeti onun bu niyeti ihlası edelediği için kendisinden makbul değildir ya da aynı şunun gibi şöyle diyebiliriz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne nice cihad eden vardır ki ateştedir nice kari vardır ki ateştedir nice infak eden vardır ki ateştedir Ey cihad eden ne cengaver ne kadar cesur dedikleri için savaşmıştır. Veyahut bir ganimet elde etmek için savaşmıştır. Yani ona zahiren bakıldığı zaman cihad ediyor. Gerçekten düşmanın ortasına dalıp mücadele ediyor. Ancak niyette Allah rızası yok. Mücahitlerle beraber kafirlere karşı savaşıyor. Ancak Aysat ve Selem diyor ateştedir. Niçin? Çünkü... Bir amelin makbul olması için ancak ihlas gereklidir ve bu şarttır. Yani şarttırdan kastımız esastır yani gereklidir olmazsa olmazlardandır. Kur'an okuyor, ne güzel sesi var, ne kadar güzel okuyor diye okumuştur. Takdir toplamak için okumuştur. İnfak ediyor, ancak insanlar ne kadar cömert desinler diye bunu yapıyordur. Dolayısıyla İçinde ihlas olmayan hiçbir amel makbul değildir. Bu bir ibadetin kabulünde kaidedir. Ellezi خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Dolayısıyla ya da tam tersi diyebiliriz. Kişi ihlaslı olabilir. Mesela bu bid'atçılar az önce Abdullah İbni Mesud'tan örnek verdiğimiz bu zikir yapanlar ellerinde taşlarla bir kişi diyor ki ne Subhanallah onlar diyorlar yüz defa Subhanallah o kişi diyor ki yüz defa Elhamdülillah onlar diyorlar ki yüz defa Elhamdülillah yüz defa Allahu Ekber yüz defa Allahu Ekber dolayısıyla bunu yaparken bunlar gerçekten diyorlar ki bizim gayemiz ancak Allah'ın rızasıdır ancak Abdullah İbni Mesud diyor ki ne siz bunu yapacağınıza oturup günahlarınızı sayın niçin çünkü sizin bu niyetiniz diyor bu bidatı sünnet yapmaz Sizin bu, bu bid'atınız diyor yaptığınız şey sapıklık ve bu da sizi ateşe götürür. Ben diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini haber verdiğini biliyorum. Ey bir kısım insanlar çıkacak okudukları Kur'an boğazlarından aşağı inmeyecek. Ben bunların sizler olacağını sanıyorum diyerek onlara haber veriyor ve böyle olduklarını gerçekten sonra haricilerle beraber olup Ali radıyallahu anh'a karşı savaşmalarıyla görebilmekteyiz anlayabilmekteyiz yine bir diğer şeyhul İslam kabul ettiğimiz İbn Kayyum el cevziye şöyle diyor seleften biri şöyle demiştir çok önemli seleften biri şöyle demiştir her bir fiil için her ne kadar ufak bile olsa ufak bir fiil bile olsa niçin ve nasıl diye iki divan kurulur Yani Niçin yaptın? Nasıl yaptın? Allahu akbar. Allahu akbar Allahu Akbar Allah ona rahmet etsin Ibn Kayyum örnek veriyor Ve diyor ki Selef'ten birisi şöyle dedi Diyor ki Bir amel işleyeceğin zaman diyor, Bir divan kur Ve kendine sor Niçin yaptın? Ve nasıl yaptın? Niçin yaptın? Niçin yaptın kısmı kim için yaptın yani? Kim için yaptın? Niçin? Cevap Allah için. Cevap nefsim için. Cevap menfaat için. Cevap mevki için. Makam için. Şunun için, bunun için. Ey bunların içerisinde sadece bir tanesi kabul edilir. Niçin yaptığına doğru cevap vermek ve hak ettiği yeri bulması çok önemlidir. Ey niçin yaptın peki ikinci divan ikinci soru nasıl yaptın madem sen niçin yaptın sorusuna dedin ki Allah için tamam o zaman nasıl yaptığına cevap ver bu yaptığın şey Kur'an ve sünnete uygun mu değil mi çünkü şu hadis bunun makbul olmayacağını Kur'an ve sünnete uygun değilse makbul olmayacağını haber vermiştir men amile amelen ma leyse aleyhi emruna kim bir amel işlerse ve bizim onun üzerinde emrimiz yoksa bu şey ondan reddolunur dolayısıyla sen doğru cevabı ver eğer bu amel işleyen kişinin insanlardan gelecek övgüyü kazanmak isteği ile ya da yergiyi bertaraf etmek amacıyla yahut da dünya hayatında iken kavuşmak istediği sevdiği bir şeyi elde etmek veya hoşlanmadığı bir şeyi de def etmek üzere hemen kavuşmak istediği bir has dünyalık bir maksat mıdır hani dedik ya niçin yaptın buna bir cevap versin ona bakacak yoksa bu fiili işlemeye yönelten etken kulluk hakkını yerine getirmek Allah subhanehu ve tealeye ya yakınlaşmak sevgisini kazanmak ve ona vesile aramak mıdır bunda yapmak istenilen şey ne? niçin yaptın? bu soru bu fiili Rabbin için yapman gerekli miydi? yoksa kendi hazzın ve hevan için mi yaptın? şeklindedir İkincisi ise bu kulluk amelini işlerken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e ittiba edip etmediği hakkında sorulan sorudur yani bu amel Resul'üm dili ile sana meşru kıldığım amel mi? yoksa meşru kılmadığım razı olmadığım bir amel mi? Yani Allah Azze ve Celle o zaman kuluna şöyle sesleniyor Resulü ve Vesselam'ın dili ile sana emredilmiş şekilde mi yaptın? Nasıl yaptın? sorusuna verilecek cevap Resulü ve Vesselam'ın üzerinde emri olduğu bir şekilde mi yaptın ki bunda benim rızam vardı buyuruyor Rabbimiz Subhanehu ve Teala yoksa Allah Azze ve Celle E, e, e, isyan eder şekilde bidatlerle Allah ﷻ Sosret ﷺ'in üzerinde emri olmadığı bir şekilde mi yaptın? Niçin yaptın? Nasıl yaptın? Birinci soru ihlas hakkında, ikinci soru ittiba hakkındadır. Ey ittiba, yani müftediğ olma, bidatçı olma, ittiba eden ol, tabi ol. Kime sana vahiy edilene? tabi ol Allah azze ve celle ancak bu iki şarta haiz ameli kabul eder yani ey ihlasla ve Kur'an ve sünnete uydu, uyan amelleri kabul eder birinci sorudan kurtulmanın yolu ihlasa hiçbir şey karıştırmamaktır ikinci sorudan kurtulmanın yolu da ittibanın gerçekleştirilmesi kalbin ihlasa aykırı iradeden ve ittibaya, ittibayla çelişen hevadan selim salim tutulmasıdır yani kalbi bundan salim tutmak ey güven içerisinde menhecin belli Kur'an ve sünnet ashabın anlayışı kalbin imanla dop dolu ihlasla sadece Allah rızasını gözeterek sadece Allah rızasını gözeterek bir amelde bulunursan bu iki sorunun cevabını vermiş olursun. Niçin yaptın? Nasıl yaptın? İbn Kesir Rahimahullah şöyle diyor. Kabul olunan amelin iki şartı vardır. Dikkat ediniz bunu ilim ehlimiz de ifade etmiştir. Kabul olunan amelin iki şartı vardır. Yalnızca Allah için olması Birincisi yalnızca Allah için olması, ikincisi şeriata muvafık doğru olması. İhlasla yapılıp da doğru olmayan amel kabul olunmaz. İhlasla yapılsa bile Kur'an ve sünnete uygun olmayan yani Kur'an ve sünnetin üzerinde emri olmayan amel kabul edilmez diyor İbn Kesir rahimahullah Yani şimdi Hatırlarsanız bu hadisi bana bir bidatçı delil getirdi demiştim. Dedi ki bu kişi, men ahde tafi emrin ha ma leys minhu fahu red. Ma leys minhu, yani şöyle açıkladı ma leys minhu kısmına hadis şöyle kim dedi bizim dinimizde olmayan bir şeyi bizim şu işimizde olmayan bir şeyi ihdat ederse bu ondan red dolunur. Ouderdikkie man acht dat hefie Kim bizimbu bu is de hède malaysem in Ona uymayan bir şey birsche ederse Reddolunur se red dolunur, ki Ona uymayan şey en shay bit edir, yani Bid attır. Ama e, ona uyan şey bidat out. Hasen Dolayısıyla de de de de de de de de de de de de de de de ben de o maar kendisine dedim ki peki bu ze ze ze diyeceksin? Men amile amelen ze leise ze ze fehu ze Kim bir een işlerse ve bizim üzerinde emrimiz yoksa yani bu ameli biz kendisine emretmemişsek bu ondan ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze şeriata muvafık olacak. Ey şeriatın onun üzerinde emri olacak. Sözün özü Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَةِ Ameller niyetlere göredir hadisi ile takdiri olarak amellerin niyetlere göre değerlendirildiği ya da amellerin niyetlere göre sonuçlandığı murad edilmektedir. Kuldan sudur eden amelde ihlasın gerçekleştirilmesine ve niyet edilmek suretiyle de failinin kastı ile meydana getirilmesine teşvikte bulunulmaktadır. Kulun amelleri kastetmesi amellerin varlığına ve işlenmesine bir sebep teşkil eder. Batıl ve sonradan ihdas edilmiş bir amelin sırf sahibinin samimi niyetinden ötürü caiz görülmesi mümkün değildir. Gerçekten Adam sırf samimi diye, sırf samimi diye batıl ve sonradan uydurulmuş bir amelin bu ni samimi niyetinden ötürü yaptığı şeyin bid'atın uygun görülmesi kesinlikle mümkün değildir. İşte bu sebeple Abdullah İbn Mes'ud rahimehullah eh, radiyallahu an bahsedilen halkalarda yani o zikir halkalarında bulunanlara hayrı dileyen nice kimseler isabet edemez demiştir. Anı diccat eden o kişiler dediler ki ya Abu Abdurrahman biz dediler sadece hayrı umuyoruz. O da onlara cevaben dedi ki hayrı dileyen nice kimseler isabet edemez. Ve arkabinden dedi ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize şunları haber verdi. Nice Kur'an okuyucuları vardır ki okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmeyecektir. İşte yani ne demek istedi? her hayrı dileyen onda isabet edecek diye bir şey yok hayrı dilemenin hayra ulaşmanın yolu da a.s.m'in ortaya koyduğu üzerinde emri bulunan şeriatın ta kendisidir hayrın fazla oluşu hayır değildir hayrın fazla oluşu hayır değildir hayırdaki fazlalık şerdir her şeyde de bu durum görülmektedir Herhangi bir şeyin, herhangi bir şey sınırının üzerine çıkınca zıddına çevrilmektedir. Mesela, yani hani bir şeyden fazla olması demek, onun hayrının artması manasına gelmez. Aksine arttığı zaman şerre de dönüşebiliyor. Mesela cesaret, fazla olduğunda aldırmazlık doğmaktadır. Cesaret az olduğunda ise korkaklık ortaya çıkmaktadır. Cömertlik de sınırı üzerinde olunca israf ve savurganlık olmakta. Sınırının altından daha aşağı seviyede olduğunda ise cimrilik ve pintilik olmaktadır. Ey yani cömert olacağım diye cömert olacağım diye Hadi bakayım sürekli verin sürekli verin. Halbuki ayette diyor ki ne, ne elini fazla aç ne de fazla kapat. Ey vasat olmaya davet ediyor. Çünkü hayırın onda olduğunu söylüyor. Fazla gidersen o zaman sen israfa düşer savurursun. Ya da efendime söyleyeyim hadi bunu kıs dediğiniz zamanda fazla kıstığınız zaman bu sefer cimrilik ve pintilik ortaya çıkar. O o o, o halde işlerin en güzeli en hayırlısı vasat olanlarıdır. Bu akidemizde de böyledir. Mesela ashabımıza baktığımız zaman mesela bu kimseler demin Nehravan Savaşı'nda Ali radıyallahu anh'a karşı savaşanlar kimlerle beraber yani bu zikri yapanlar Abdullah ibni Mesud'un uyardığı bu topluluk daha sonra gittiler efendim harici topluluğunun içerisinde görüldüler. Bunlar biliyorsunuz dinde aşırıya gittiler. Aleyhisselatü vesselam hani Hayırdaki fazlalık da hayırdır Sözünün uygun olmadığı Aslında hayırdaki fazlalık da Şerdir manasında olduğunu Veya bu sözümüzün teyidi için Bu örnek verilebilir Mesela şunun gibi Mesela onlar büyük günah işleyeni kafir gördüler Ya da Ali radıyallahu anh'a karşı savaştılar Ashabı ve amellerini küçümsediler Allah resulü selam diyor ki Onların namazları yanında Kendi namazlarınızı küçümsersiniz Ee, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki Onların yanına gittim Onların üzerinde yıkanmış elbiseler Vardı diyor Yani ey yani yıkanmaktan eskimiş Veya sıcaktan yıkanıp Giyilmiş bir şekilde eski elbiseler Vardı hatta Abdullah İbni Abbas'ın üzerindeki güzel elbiseyi Görünce dediler ki bu nedir Ey yani onu güzel giyinmesinden ötürü Eleştirdiler Abdullah İbni Abbas onlara dedi ki Vallahi dedi ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde bundan daha güzelini gördüm. Bundan daha güzelini gördüm. Ve şu ayet nazil oldu diyor bunun üzerine. Allah'ın helal kıldığı zineti kim haram kılabilir? Ve diyor ki Abdullah İbni Abbas onlar için. Onlar diyor elleri ve dizleri diyor aynı devenin dizleri gibiydi. Nasır tutmuştu ibadetten, fazlaca ibadet etmekten ibadete düşkün kimselerdi. Ancak Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmışlardır. Dolayısıyla bu aşırı gitmelerinden kaynaklandı ve ashabın yolundan yüz çevirmelerinden kaynaklandı. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh ashab içinde bid'atleri ilk defa reddeden, reddeden sahabi değildir. Mesela Abdullah ibn Hamar radıyallahu Oda o da ashabun bidatlere, en sert tavır takınan, bidatçi bidatçileri dışlayan birisiydi. Adamın birisi onun yanında hapşırdı. Abdullah ibn Hamar yanında hapşırdı. Ve dedi ki, alhamdulillah, wa was wa salamu ala Rasulillah. Ibn Hamar bunu duyunca dönüp ona dedi ki. Niçin dedi salatu selam getirdin? Resulullah aleyhisselatü vesselam bizlere hapşırınca hamd etmeyi emretti. Kendisine salatu selam getirmeyi ise emretmedi diyerek o kişiyi bu yaptığından ötürü kınamış ve azarlamıştır. tabiine baktığımızda onların da uygulamalarının aynı şekilde olduğunu görmekteyiz. Yani selefimiz dediğimiz o ilk üç nesil. Bu bapta Said İbni Müseyyyeb rahimahullah onunla ilgili bir rivayet vardır. Said İbni Müseyyyeb fecir doğduktan sonra bol bol ruku ve secde yaparak iki rekattan fazla namaz kılan bir adam gördü yani adam ne yapıyor fecir doğduktan sonra iki rekattan fazla hala namaz kılmaya devam eden bir adam gördü ve onu görünce onu bu işten alıkoymak istedi ve ona onu ona bunu yasakladı dedi ki bunu yapma bunu duyan bu adam dedi ki ya Ebu Muhammed dedi ey Muhammed'in babası Allah bana namaz kıldığım için azap mı eder dedi bunun üzerine şu müthiş cevabı verdi Said İbni Müseyyem hayır dedi namaz kıldığın için Allah sana azap etmez fakat sünnete muhalefet ettiğinden ötürü sünnete muhalefet etmenden ötürü Allah sana azap eder dedi dikkat ediniz O kişi diyor ki yani diyor şimdi diyor ben beni bu namazdan alı koyuyorsun. Ey yani fecir doğduktan sonra iki rekattan fazla adam namaz kılıyor ve diyor ki beni diyor bundan alı koyuyorsun. Peki diyor yani ben namaz kıldığım için secde ettiğim için Allah bana azap mı eder? Said İbni Müseyyyeb Rahim Allah diyor ki ne hayır. Sen namaz kıldığın için Allah sana azap etmez. Ancak Sünnete muhalefet ettiğin için Allah sana azap eder. Gerçekten öyle yerinde bir tespit ki sünnete muhalefet edip. Çünkü ayette diyorum hemen yuşakir rasule min ba'di ma tebena lehu'l huda. Hak kendisine belli olduktan sonra kim Resul'e muhalefet ederse. Ve yattabi gayra sabilil mu'minin müminlerin yolundan yüz çevirirse als je bulunduğu hebt, dan is het niet zo dat je masira. je je je je je je je je je je je je bir je je je je je je je je je je je je je je je je je Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine aykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya ahirette acıklı bir azaba uğratılmalarından sakınsınlar. Ey Hissatü Vesselam'ın emrine muhalefet edenler başlarına bir azap gelmesinden bir felaket, bir musibet gelmesinden sakınsınlar. Dolayısıyla Said İbn Musayyeb doğru bir şekilde cevap veriyor ve diyor ki: "Sen secde ettiğin için değil, sana Allah secde ettirinden azap etmez. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet ettiğin için sana azap eder." Bu okuduğumuz hususlardan, yani paylaştığımız bu konudan şu hususlar şu hususlar faydalanacağımız hususlardır. Bir ashab sahih sünnete muhalefet gösteren kim olursa olsun kendi babaları ve oğullarına varana kadar reddetmişler hem de sert bir tavır sergilemişlerdir. Yani demin gördüğümüz gibi Abdullah bin Ömer demedi ki adam hem hamd etti hem de salatu selam getirerek hem hamdin ecrini aldı hem salatu selamın ecrini aldı demiyor. Abdullah ibn Mes'ud ona diyor ki, ayselatü vesselam bizlere salatu selam getirmeyi emretmedi hapşırdıktan sonra. Ne demeyi emretti? Hamd etmeyi emretti. O halde onun emrine uy ve ona muhalefet etme, dinde yeni bir bidat çıkarma. Ya da Said ibn Müseyyep adamı takdir etmiyor. Ey Yani iki rekattan fazla fazla fazla fazla namaz kılıyor diye onu takdir etmiyor. Diyor ki senin bu yaptığın diyor Rasulullah s.a.v'in sünnetine muhalefet olduğu için işte bundan ötürü azap görürsün diyor. Çünkü her bid'at sapıklıktır. Ya da ilk başta bahsettiğimiz Abdullah İbni Mes'ud'un o zikir izafi bid'at yapan o zikir halkası kuran ve bizim hayırdan başka bir niyetimiz yok diyenleri takdir etmiyor. Aynı şekilde onları sapıklıkla aynı şekilde onları isabet etmemekle aynı şekilde onları Resulullah'ın emrine muhalefet etmekle e, e, suçladığını ve bu bunun e, suç olduğunu, bunun hata olduğunu ifade ettiğini görmekteyiz. İkincisi, amelin terk edilmesi suretiyle gerçekleşen bidat da daha önce açıklandığı üzere bir sapıklıktır. Amelin terk edilmesi suretiyle gerçekleşen bidat da daha önce ifade ettiğimiz üzere bir sapıklıktır. Ve yine üçüncüsü ashab-ı kiram radiyallahu anhum aydınlığı ile kalplere böylesine nüfuz eden ve ihya eden ileri görüşlü sözler bıraktıklarına göre kendilerinden sonra gelen nesil de sahip oldukları basiret ve ileri görüşlülükle hakka isabet etmişler ve ashabinkine yakın sözler Bırakmışlardır. Bunun tek nedeni ashabın izini adım adım takip etmeleridir. Ey yani ashabı takip edenler de ashabı. Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü bu üç nesil ashab tabi'in ve etme'at tabi'in onların da aynı ashabinkine benzer sözleri ifade ettiklerini görebilirsiniz. Mesela İmam Malik Rahimahullah Ondan bir örnek verelim İmam Malik Rahimahullah Kendisine bir adam gelmiş Ve ey Ebe Abdullah Ey Abdullah'ın babası Nereden ihrama gireyim Diye sormuştu Biliyorsunuz İmam Malik Aynı zamanda Mescid-i Nebevi'nin imamıydı Malik bin Enes Rahimahullah ee, İmam Malik diye meşhur olan Mescid-i Nebevi'nin de imamıydı. Birisi geldi ona dedi ki Ya Abdullah dedi. Nereden ihrama gireyim? İmam Malik de kendisine dedi ki Zülhüleyfe'den ihrama gir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ihrama girdiği yerden ihrama gir. Bu adam da dedi ki ben dedi kabrin yanından yani mescitten ihrama girmek istiyorum. Yani Zülhüleyfe'den değil mescitten daha da geriden yani örnek verelim işte 3-5 kilometre var ben 5 kilometre geriden ben Zülhuleyfe denilen yerde değil de ben Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabiri yanından ey mescitten ihrama girmek istiyorum dedi İmam Melik ona dedi ki ne böyle yapma senin hakkında fitneye düşmenden korkarım yani böyle yaparsan fitneye düşersin Adam şöyle dedi. Bu fitne de nesidir? Bu sadece biraz daha fazla mesafe demek. Yani dedi ki ben biraz daha geriden. Yani niçin fitneye düşeyim? Ben yani ihram mahalinden yani mikattan ileride değil geride ihrama gireceğim. Bunda nasıl bir fitne olabilir dedi. Bunun üzerine İmam Malik rahimahullah şöyle söyledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir faziletli ameli ilk önce senin uygulamış olmanı düşünmenden daha büyük fitne var mı? Dikkat edin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir faziletli ameli ilk önce senin uygulamış olmanı düşünmenden daha büyük fitne var mı? Ben Allah'ın şöyle buyurduğunu işittim diyor i̇mam Malik devamla ona şu ayeti okuyor. Fel Yahzerillezine yukhalifune an emrih entusibahum fitne, fitne, fitnetun av yusibahum azabun elim bu onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar dedi yani o kişiye dedi ki Resulullah a.s.m'in yapmadığı bir şeyi yapmandan daha büyük bir fitne var mı ya da aleyhisselatü vesselamin başlamadığı bir yerden başlamandan daha büyük bir fitne var mı sen senden öncekilerin yapmadığı bir şeyi yapmakla gerçekten fitneye düşersin dedi İşte onların Kur'an ve sünneti anlamadaki ölçüleri buydu Sanki bu konuşan Ömer radiyallahu anh'in, sanki Abu radiyallahu Radiallah ta kendisi. Sanki bu konuşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve dizinin dibinde yetişmiş ashabının ta kendisi. Sözleri nasıl da ashabın söylediklerine muvafakat ediyor. Sanki Abdullah Ibn Mes'ud, Abdullah İbn Mes'ud'un kendisidir. Imam Malik sen zul zul ihrama gir adama serzenişte bulunup ona reddiye vermesi ve senin başına bir musibet geleceğini umuyorum veya düşünüyorum. Çünkü bu bir fitnedir. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmaktan sakınman veya onun başladığı yerden başlamaman büyük bir fitnedir dedi. Belki de o kişiyi biraz daha geriden biraz daha geriden efendime söyleyeyim ee, ihrama girmekle kastı şuydu. Daha fazla yani daha geriden bir mesafede ihrama girecek bundan ötürü sevap kazanacak bundan ötürü işte hayrı daha çok alacak ihramlı bir şekilde telbiye getirmeye başlayacak bundan ötürü sevap alacak vesair vesair ancak e, nereden ihrama gireyim sorusuna verilen en güzel cevap Resulullah aleyhissalatü vesselam nereden ihrama girdiyse sen de oradan gir Çünkü ölçü O'dur. Yeri belirleyen O'dur. Mikat'ı belirleyen O'dur. Ey! Ve ma eenmaal anil eenmaal in eenmaal illa vahyun yuha. Ve ma eenmaal anil eenmaal Ey o hewa'dan konuşmaz. eenmaal eenmaal Onun konuştuğu. eenmaal eenmaal illa ancak vahyun yuha. Ancak kendisine indirilen bir eenmaal İşte bu sebeple. eenmaal işte bu sebeple. Bizim ashabımızın Selefimizin bid'ata karşı bakışları buydu. Ey Aysat ve Selemen muhalefet, ey sünneti öldürmek, yok etmek, ey dine yeni bir şey ortaya koymak ve bununla beraber amelin makbul olması için iki esas. Ve me umiru ille liya'budullaha muhlisine lehu din. Ancak şununla emrolunduk. Dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmek. Ikincisi... Men amile amelen me leise aleyhi emruna fahu huveret. Kim bir amel işlerse, bizim üzerinde emrimiz yoksa bu şey merduttur. Dolayısıyla bizlere düşen şey ancak wa ve etaane demektir. Yani işittik ve itaat ettik. Dolayısıyla Allah Resulü wa Vesselam'in söylediği gibi Kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletim fin Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da atechtedir. Ve hadihi vallahu a'lem. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi Muhammed. Subhaneka Allahumma bihamdik. Eşhedu an la ilaha illa ent. Estağfiruka ve atubu ileyk. Selamu aleykum wa rahmatullahi ve berekatuhu.